Pavlus'tan Selaniklilere 2. Mektup 1. Bölüm Pavlus, Silvanos ve Timoteos'tan Babamız Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e ait Selanik Kilisesi'ne selam. Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor. Bu nedenle bizler katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı'nın kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz. Bütün bunlar Tanrı'nın adil yargısının belirtisidir. Sonuç olarak uğrunda acı çektiğiniz Tanrı egemenliğine layık sayılacaksınız. Tanrı adil olanı yapacak, size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde, güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri, Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizlerse iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız. İşte bu nedenle Tanrımın sizi çağrısına layık görsün, iyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. Öyle ki Tanrımızın ve Rab İsa Mesih'in lütfuyla Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin. Siz de onda yüceltilesiniz.